Bismihi ve emmi şey'in illa yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bi adedi tevafukatil kelimati ve hurufatiha fi kitabil kayinat. Aziz Siddık Ali Cenap kardeşlerim. Nur ve Gül fabrikaların vaziyetlerinden bu acib zamanda ne tarzda olduğunu haber vermiyorsunuz. Halbuki bu dünyada en ziyade alakadar olduğum onlardır. Her neyse bu defa hakikatların yemişlerin evinde ve Risale-i Nur talebelerinin medar teşviki olan letaif-i tevafukiye'den birisini, feyzinin sebebiyle ve arzusuyla size gönderildi. Haşiye, Hurufu u Kur'aniyeyi tercüme ile tahrif, tebdil, tağyir etmek, mülhitlerin dehşetli cinayetlerine mukabil cihat eden Said, ifratkerane ve müsrifane tevafukta çok tetkikatı lüzumsuz değil manasız olmaz. Şöyle ki, bir gün tasihat işim yoktu. İşarat-ül-i'cazın ta tevafuku hakkında yanlışım ve sehvim hatırıma geldi. Bir kefaret ü aradım. Birden, lafzullah'ın başı olan elif, Risale-i Nur'un bir muhtasar fihristesi ve çekirdek-i olan işarat-ül-i'cazda ve resail-i sairede kerametkârânı vaziyetler gösterdiğini düşündüm. Acaba lafzullahın lam ve hâ ha harfleri dahi ne vaziyet gösterecek diye, baştan aşağıya bütün işarat-ül-îcazı, sayfelerindeki satır başları ve nihayetlerini saydım, lam ve hâ'nın elif gibi kerametkârâne vaziyetini gördüm. Belki inşallah tevafukta sehivden gelen kusurlarıma ve yanlışlarıma bu da bir küçük kefaret-i zünub olur. Evvelki mektupta, i̇şaret icazda sair hurufatın mecmu başka bir tarzda, ehemmiyetli bir vaziyeti harikaları bulunduğuna bir işaret, bir uç, bir emare gördüğümüzü size yazmıştık. Fakat o geniş sırrı tamamen görmek çok zamana muhtaç olduğundan, çok ehemmiyetli vazifeler şimdilik onunla iştigale müsaade etmedi. Aziz kardeşlerim, bu sıkıntılı zamanda ve tazyikat altında, akıl ve kalbi eğlendiren ve keyiflendiren böyle tefekkühat-ı israf saymayınız. Hüsnüniyet öyle bir kimyadır ki şişeleri elmasa çevirir, toprağı altın yapar. İnşallah o hüsnüniyetle bu tefekkühat dahi hakiki bir gıda ambarına bir anahtar olur ve hizmette zaafa düşenlere kudret ve kuvvete yol açar. Lapsullah'ın ahir harfi 85 defa o Lapsay-i Celal'in evvelki harfi oluyor. Allahu Vahid adedine manidar bir tek farkla tevafuk lisanıyla Allahu vahid der. Ha 1 adedi 85 defa hemen hemen umumiyetle tevafuk eder. Yalnız bazan bir sayfe faslı olur. Ha 2 adedi 42 defa mutlaka ile tevafuk eder. Ha 3 adedi 25 defadır. Ekseri tevafuktadır. Hecede ikinci ve Kur'an'da ve Bismillah'ta birinci harf olan ba yine 85 defa bir oluyor. Allahu vahid der. Ba 2 adedi 43 olup bir farkla ha'nın ikisine tevafuk eder. Ba 3 adedi 27 olup ha'nın 3'üne 2 farkla tevafuk eder. Ta 5 adedi 23 defa ha'nın 3 adedine 2 farkla tevafuk eder. Ta 6 adedi 15 defa vav'ın 4 adedine tevafuk eder. Vav 6 adedi 26 veya 27 defadır. Vav'ın 5 adedi 25 defa olup altı adedine 1 veya 2 farkla tevafuk eder. Elif 6 adedi 8 defa ve elif 5 adedi 8 defa birbiriyle tam tevafuk eder. Elhasıl 5 ha ile 6 hu ve ismi mukaddesi oldukları için kerametkârane vaziyetler gösteriyorlar. Lâbızullah'ın ortadaki harfi olan lam 75 defa evvelki harfi olan elif oluyor. Hemen hemen umumiyetle tevafuk ile Huvallah adedine üç farklı tevafuk lisanıyla Huvallah okuyor. Lamın iki adedi 65 defa olup, ekseriyet-i mutlaka ile tevafuk ederek, farksız veya iki farkla Allah adedine tevafuk lisanıyla Allah der, zikreder. Ve Lamın 3 adedi ekseri birbirine tevafuk ile, 33 defa olarak, 33 üç adedi mübarekine tevafukla, Ve Lam'ın makamı cifrisine üç farkla tevafuk etmekle beraber yalnız manidar bir farkla vahidun ahad adedine tevafuk lisanıyla vahidun ahad der. hükmeder. Lam'ın 4 adedi 18 olup vahid adedi olan 19'a yalnız bir manidar farkla tevafuk lisanıyla vahid der. Tevhidi ilan eder. Bu dört adedi 2 adet ile beraber yalnız iki farkla tevafuk diliyle la ilahe illahu okurlar. İşte 85, 75, 65 olması ve bir adedi 85 ve iki adedi onun yarısı olan 40'a ve üçü onun nısfı 20'ye inmesi haşiye 84. sayfenin ikinci haşiyesinde hamza ahiri ta'dır ve birbiriyle tevafukları ve lafzayı celalin ve kelime-i tevhidin lemalarını ifade etmeleri gibi muntazam nisebi adediye ve manidar münasebatı tevafukiye bize kanaat veriyor ki tesadüfi değil belki alameti kabul bir tevfiktir bir tanzimdir. Kardeşiniz Sait Nursi. Risale-i Nur'a işaret eden 33. ayetin istihracına dair Hafız Ali'nin bir fıkrasıdır. Bismihî sübhâne وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz Üstadım Hazretleri, dün akşam namazını kılarken, ikinci rekatta Fatiha-yı Şerife'den sonra Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketu ve ulul ilmi qâimen bil qisb la ilahe illa huve al-azizul hakim ayetini okurken, hiç düşünmediğim, akıl ve kalbimde bir şey, taharriye bir sebep yokken birdenbire ruhun penceresine şu azim ayeti-kerimenin Risale-i Nur'a müellifine bir münasebet-i maneviyye ile işareti gösterildi. Namazdan sonra düşündüm. Hakikaten kuvvetli bir münasebet-i maneviyyesi var. Şöyle ki bu kainatta vahdaniyet-i ilahiyeyi cin ve ins ve ruhaniyete karşı kat'i bir surette gösterip ispat eden birinci Kur'an-ı Azim'un şan olduğu gibi bu asırda ikinci, üçüncü derecede kemal-i adaletle ve sadık ve musaddak hüccetlerle bahtaniyeti vazıh ve bahir bir surette kainat safahatında insücinnin enzarına arz edip ispat eden Risale-i Nur bütün tabakatı beşere hem medrese hem mektep hem kışla hem hakîm hem hakim olarak en âmi havamdan en ehassı havasa kadar ders verip Talim ve terbiye etmesi bizce meşhud olmasıyla bu ayet-i kerimenin bir mevzuu bir masada da Risale-i Nur olmasına şüphesiz bir kanaat veriliyor. 2. kelimeyi tevhidden sonra Elazizul Hakim isimleriyle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu zatını tevziif buyurup ikinci derecede aynı isimlerin mazharı olan Risaletün Nur şahs-ı manevîsine işaret etmesi Kur'an-ı uş şehnine yakışır bir keyfiyettir. Çünkü belki bütün dünyaya muhalif olarak fakr haliyle beraber izzeti ilmiyeyi muhafaza için ölümden beter musibetlere karşı göğüs geren, tahammül eden Risale-i Nur tercumanı olduğu gibi zeminde ve semavatta hikmetle tasarrufatın muammasına açan yine Risale-i Nur olduğu sadık ve musaddaktır. Bu kuvvetli münasebeti maneviyeyi teyit eden bir emaresi de şudur ki Ulul ilmi Makamı Jefri'si 214 olup Risale-i Nur'un bir ismi olan Bediüzzaman'ın Şeddeli Ze Lamı aslı sayılır. Makamı olan 214'e tam tamına tevafuku ve müellifinin hakiki ve daimi ismi olan Molla Said'in makamı olan 215'e bir tek farkla tevafuku elbette bu kelime-i kutsiyenin her asra baktığı gibi bu asra da medar-ı nazar bir ferdi Vesailin Nur olduğuna bir emare olduğu gibi ve ulul ilmi kaimen bil kıst okunmayan ikinci vav ve hemze sayılmaz makamı olan 601 adediyle Risale-i Nur'un 599 makamına ve Resailen-i Nur makamına yalnız iki farkla iki ismine tevafuku dahi bir emare olduğu Ve şehidallahu ennehu la ilaha illa huve bel melaiketu ve ulul ilmi cümleyi tevhidiyeyi kutsiyesinin makamı cifrisi ve evcedisi olan 1360 adediyle haşiye okunmayan iki hemze sayılmaz. Tam tamına bu acip isyan, tuyan ve temerrüt asrının ve garip küfran ve galeyan ve ilhad zamanının bu senesine ve bulunduğumuz bu tarihe tevafuku ve tetabuku Elbette kuvvetli bir emaredir ki bu pek büyük ve geniş ve âm olan tevhid ve şehadetin medarı nazar ehemmiyetli efradı ve masadakları her zamandan ziyade bu şehadete muhtaç bu asrın bu vaktinde bulunacaktır. Ve şimdilik o şehadeti tesirli bir surette isbat eden Resailün Nur o efrattan birisi ve hususi medarı nazar olduğuna pek çok emareler ve işaretler ve beşaretler vardır. Allâhu a'lem bils-sevâb, vel-ilm-u indallâh. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ, inneke entel alîmul hakim. Risale-i Nur şakitlerinden, Hafız Ali rahmetullâhi aleyh. Birden ihtar edilen bir mesele. Ahir zamanda bir şahsın hatîat ve günahlarının gayet dehşetli bir yekün teşkil ettiğine dair rivayetler vardır. Eskide acaba adi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi? ve o ahir zamanda, bildiğimiz günahlardan başka hangi günahlardır ki, kainatın heyeti mecmuasına dokunur, kıyametin kopmasına ve dünyaları başlarına harap olmasına sebebiyet verir, diye düşünürdüm. Şimdi bu zamanda müteaddid esbabını gördük. Ez cümle, müteaddid vücuhundan radyomla anlaşıldı ki, o bir tek adam, bir tek kelime ile bir milyon kebairi birden işler ve milyonlarla insanı dinlettirmekle günaha sokar. Evet, küre havanın yüzbinler kelimeleri birden söyleyen ve bir dili olan radyo unsuru, nev beşere öyle bir nimet-i ilahiyedir ki, küre havayı bütün zerratıyla, şükür ve hamd-ü sena ile doldurmak lazım gelirken, dalaletten tevellüt eden sefahet beşeriye, o azim nimeti şükrün aksine istimal ettiğinden, elbette tokat yiyecek. Nasıl ki havarık medeniyet namı altındaki ihsanat ilahiyeyi, Bu mimsiz, gaddar medeniyet hüsnü istimal ile şükrünü eda edemeyerek tahribata sarf edip küfrana nimet ettiği için öyle bir tokat yedi ki bütün bütün saadet-i hayatiyeyi kaybettirdi ve en medeni tasavvur ettiği insanları en bedevi ve vahşi derekesinden daha aşağıya indirdi. Cehenneme gitmeden evvel cehennem azabını tattırıyor. Evet, radyonun külli nimetiyet ciheti külli bir şükür iktiza eder ve o külli şükürde halık arz ve semavatın kelamı ezeliisinin şimdiki bütün muhataplarına birden yetiştirmek için külli yüzbin dilli semavi bir hafız hükmünde her vakit kainatta Kur'an'ı okumalıdır. ta o nimetin külli şükrünü eda ve o nimeti idame etsin. Sait Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim Sizin, yani nur fabrikasının sahibi ve mübarek cemaatin imamının Atabey'den gelen mektupları bizi çok mesrur eyledi. 3 dört ay zarfında, 3 dört köyde ümmilerden 50 adet kalem Risale-i Nur'u yazmağa muvaffak olmaları, elbette Alilerin ve Mustafa'ların şüphesiz harika bir keramet-i sadakatlarıdır. Kerametkerane bu vakıa, bu havalide Risale-i Nur şakitlerini çok kuvvetle ümitlendirdi, ziyade şevk verdi. Size de ve o ümmî kâtiplere de yüz bin bârekallah. Nur fabrikasının, gül fabrikasının Risale-i Nur'a derece hizmetlerini merak edip sormuştum. Ümit ve tahminimin pek fevkinde olarak, Hüsrev'in mektubundan bin kalemle Risale-i Nur'a hizmet haberini ve bilhassa sizin de yalnız ümmilerden birkaç köyde elli kalemin imdada yetişmesi, bâki bir hazinenin müjdesi kadar bizi memnun etti. Allah sizlerden ebedî razı olsun. Amin ve sizi, hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede muvaffak eylesin. Amin. Büyük Hafız Ali'nin nazifle tevafuku ve tetabuku, yalnız bir iki cihetle değil, çok cihetlerle mabeyinlerinde tevafuk var. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederim. Aziz Sıddık kardeşlerim! Sizlerin, ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz beni, ahir hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir. Bu defa mektubunuzda, hıfz Kur'an'a çalışmak ve Risale-i Nur'u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir, diye sualinizin cevabı bediidir. Çünkü bu kainatta ve her asırda, en büyük makam Kur'an'ındır. Ve her harfinde, ondan ta binler sevap bulunan Kur'an'ın hıfzı ve kırayeti, her hizmete mukaddem ve müreccahtır. Fakat Risale-i Nur dahi, o Kur'an-ı azîm-ü şanın, hakaik-i imaniyesinin bürhanları ve hüccetleri olduğundan ve Kur'an'ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur'an ile beraber ona çalışmak elzemdir. Nur fabrikası ve gül fabrikası devairinde, mübarekler heyetinde, lütfüler numunelerinde hacı hafızlar cemaatinde, Sıddık Süleyman, hakkının makamlarında bulunan her bir kardeşlerimize, hususan 50 ümmiden çıkan Risale-i Nur talebelerine birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarınızı istiyoruz. Said Nursi Bismihi Sübhaneh ve immî şeyin illâ yusebbihü bihamdih Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhu Sevgili ve kıymetli üstadım, Fazilet Efendim Hazretleri Ebedî minnettarı ve hadimi bulunduğum Risale-i Nur'un feyzinden, layık olmadığım pek çok eltaf-ı Rabbaniye'ye mazhariyetimi, gözlerimden sevinç yaşları akıtarak görmekte ve ne suretle şükranlarımla mukabele edeceğimden aciz bulunmaktayım. Dünün, menfur-u umumisi nazif, bugünün parlak bir vatanperveri veya hakikatçısı bulunmaktadır. Elhamdülillah, hâdâ min fadl Rabbi, senelerden beri müştakı bulunduğum nur ve gül fabrikaları, mübarekler heyetinin ve o mukaddes fabrikanın makine ve çarklarının nurlu sadalarını kulaklarınla işitmek ve şu aciz ve kasır ve cahil vaziyetimle o yüksek ve aşerî mübeşşire-i Kur'ani'den olan Ashab-ı Güzîn, Rıdvanullah aleyhim ecmaîn efendilerimizin bugün şahsiyeti maneviyelerini küçük bir mikyasta temsil eden sıddıklar, mücahitler, fedakar kahramanlar cemaatinin iki mühim uzvu bulunan aziz kardeşlerimizden Mübarek Sabri ve büyük Hafız Ali'nin hakkımda gösterdikleri âli cenabane muhabbet ve merbûtiyeti kalbiye ve hadiselerin aynen tevafuku bu yüksek ve muktedir nur deryasının nurlu rüzgarlarından hasıl olan dalgaların hışırtılarından sızan bir kerâmeti gaybiye bulunduğundan bizce pek kıymetdar olan bu mühim tevafukatın günahkar ve bütün geçmiş ömrü isyanla dolu bu adi şahsımın öyle yüksek ve mukaddes bir heyetin mübarek iki uzvu tarafından hüsnü kabul görülerek iltifatlarına mazhar ve kıymetli mesai ve hizmet-i kutsiyelerine tevaffukla pek cüzi ve değersiz hizmetimize iştirak ederek benimsemek ve kabul etmek yüksekliğinde bulunmaları Risale-i Nur'un kudsî kerametiyle Cenab-ı Rabb-i İzzet'in nihayetsiz el tâf büyük bir lûtf-u bulunduğunu şükranla arz eder ve bu kıymetli kardeşlerimizin hizmet-i kudsiyelerinin denizinden bir katre mesabesindeki ve çok hatalı ve kıymetsiz ve cüz'î olan hizmetimizin âsâr-ı fiiliyesi olarak, bugün bendenizi layık bulmadığım halde, aciz ve cahil ve günahkar şahsiyetim böyle yüksek ve erişilmesi muhal olan, Ashab-ı Rasûlullah, Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain hazratının şahsiyet-i maneviyesinin, küçük bir cilvesinin gölgesini temsil eden, mübarekler heyetinin, iki âzâsının yüksek iltifatlarına mazhar etmiştir ki, bendenizi bu kudsî mazhariyete eriştiren, Risale-i Nur delâletiyle, Kadir-i Mutlak, ve Hâlık-ı Zülcelâle, Risale-i Nur'un hurufatı ve mevcudatın miktarınca hamdü senâ eder ve bu güzide ve kıymettar mübarekler heyetinin her bir azalarına ve bütün kardeşlerimize ayrı ayrı ihtiramla minnet ve şükranlarımı arz ederim. Talebeniz ve Hizmetkârınız Ahmet Nazif